أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم ما ننصخ من آية أو ننصها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلمن الله على كل شيء قدير؟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 وض كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. كفارا حسدا من عندي أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واسفحوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله إن الله بما تعملون بصير <تصفيق> وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هات برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا ومولانا شاهدين شاكرين بقلب سليم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 Allah-u azim Şan, Hakk'a hak olarak tanıtırıp Hakk'a tabi olmayı, batılı batıl olarak tanıtırıp ondan uzaklaşmayı nasip ve miyesel eylesin. Okumuş olduğumuz ayet-i kerimelerde, <gülüyor> Cenab-ı Hak Celle ve Aley Hazretleri Bakara Suresinin 106. ayet-i kerimesinde sah biz nesh eder, min ayetin bir ayeti ev siha veya onu unutturursak. Ne eti getiririz bi hayrin Daha hayırlısını. Minha ondan. Ev yada mitliha, Onun benzerini. El elem te'alem. Bilmez misiniz ki enne muhakkak ki Allah Allah. Ala kulli şeyin her şeye kadirun kadirdir. Yani Cenab-ı Hak Cellevânü Hazretleri buyuruyor ki biz bir ayeti nesheder veya onu unutturursak ya ondan daha hayırlısını. ...ya da onun bir benzerini getiririz. Bilmez misin ki muhakkak Allah her şeye kadirdir. Ameen Tübillah. Bu ayetin nüzulüne kıblenin Beytülmaktis'ten Kabe'ye çevrilmesi... ...hani daha önceki kıblemiz Beytülmaktis'ti... ...ve Kabe'ye çevrilmesi üzerine Yahudilerin, Müslümanların namazlarında... ...başka bir yöne döndürülmelerini çekemeyerek... ...haset, kin ve düşmanlıklarından... ...Muhammed bugün bir şey söylüyor... Yarın başka bir şey ondan dönüyor, ashabına dilediğini helal kılıyor, dilediğini haram ediyor diye. Bu Kur'an filan değil, tamamen Muhammed'in sözü, haşa, onun için birbirini nakzediyor, çelişkili bir söz demelerinin sebep olduğunda rivayet edilmiştir. Yani Yahudiler bunu işte hani Kur'an mesela bir ayet bir ayetin hükmünü kaldırdığı zaman, onlar işte Muhammed'in sözüdür, bu Kur'an değildir, bu Allah'tan ilmemiştir, bunu Muhammed'in haşa uydurmasıdır diye bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iftira ederek çekememezliklerinden, hasetlerinden dolayı bunu iftira ediyorlar. Şimdi Cenab-ı Hak Celle ve Ala de bu mesela işte biz bir ayeti unutturur veya onu kaldırırsak ondan daha hayırlısını yerine getiririz diye onu mesela Müslümanları bu hususta uyarıyor. Nesih nedir? Nesih değiştirme, taşıma, silme, kaldırma demektir. Yani bir ayetin nesh ederiz dediğinde, hani ayetin içinde nesh kelimesi var ya, nesih kelimesi değiştirme, taşıma, silme, kaldırma manalarını ifade eder. Tahsis hükmü, tahsis hükmü genel olan bir nas'ın daha sonraki bir delil ile işaret veya icma ile hükmünün lafzı kapsadığı bütün fertlere değil de belirli fertlere has olduğunun belirtilmesidir. Elam taâlem bilmez misin ki? Ana şüphesiz Allah Allah Allah'tır. Lahu kendisine ait olan mülküm mülkü. mülkü. Samavi göklerin ve ardi ve yerin. Ve maleküm sizin için min dunillahi Allah'tan başka min veli'yn ne bir veli vardır? Valla nasirin ne de yardımcı. Yani bilmez misin ki diyor Cenâb-ı Akşerle Celâlühu? şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Kendisi ait olan Allah'ındır. Ve sizin için Allah'tan başka bir veli ne bir veli ne de bir yardımcı vardır. Bütün dünya bir insanın dostu olsa Allah düşmanı olsa o dünyanın dostluğu insana bir fayda getirir mi? Getirmez. Allah düşmandır. Bütün dünya insanın efendim, düşmanı olsa Allah dostu ise Allah'ın dostu yine kâfidir. Veli ve İşleri çekip çevirecek, düzene koyacak, koruyucu kimse dost demektir. Yani veli kelimesi işleri çevir çekip çevirecek, düzene koyacak, koruyucu kimse dost demektir. Gerçek veli ise Allah'tır celle celaluhu. Em yoksa turidune arzu ediyorsunuz entes'elu siz de mi Kum resulünüzden Kemasu ile istendiği gibi Musa Musa'dan Min qablu, daha önce. Ve men her kim yetebeddel, değiştirirse, değişirse, neyi? Kufre, küfrü, bil imanı imana, imanı. Fakat şüphesiz ki, dalle sapıtmıştır, sapmıştır. Sevae, doğru sabil, yoldan. Sevae s doğru yoldan. Şimdi Cenab-ı Mevla Celle ve Ala Hazretleri burada yine yoksa daha önce Musa'da istendiği gibi siz de Resulünüzden istemeyi arzu ediyorsunuz. Her kim imanı küfre değiştirirse şüphesiz ki doğru yoldan sapmıştır. İsterler, kethirun, pek çoğu, men âhâl el-kitâbi kitab elinden. Baba bir bardak su da getirdi ancalara da sudan. <gülüyor> Lo yurid, yurdukum, sizi döndürmek isterler. Neden min imanikum imanınızdan sonra kuffaren kafir olarak haseden hasetten dolayı çekememezlikten dolayı min andi enfusihim içlerindeki min bazı ma apaçık belli olduktan sonra lehum kendilerine hakku hak, hak fa'fu afedin ve yüz çevirin hatta kadar yetiye getirinceye Allahu Allah bi emrihi emrini inne şüphesiz ki Allah Allahu Allah ala kulli şeyin her şeye kadirun kadirdir. Kitap ehlinden pek çoğu hak kendilerine ap açık belli olduktan sonra içlerinden hasetten dolayı içlerindeki hasetten dolayı sizi imanınızdan sonra kafir olarak döndürmek isterler. İman eden insanları kendilerine döndürmek isterler. Allah emrini getirinceye kadar affedin, yüz çevirin, şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Yahudiler, Uhud gazvesinden sonra Müslümanlara başınıza gelenleri görmediniz mi? Eğer hak din üzere olsaydınız bunlar başınıza gelmezdi. Bizim dinimize dönün, sizin için en hayırlı olan budur demişlerdi. İşte bunun üzerine kitap ehli, onlardan çoğu sizi imanınızdan sonra kafirlere çevirmek isterler ayeti, nazil oldu. Yani bu ayetin nüzul sebebi buna binaendir. Haset başkasının elindeki nimeti çekemeyerek o nimetin ondan gitmesini arzu etmek. Maalesef bugünkü insanların arzu ettikleri gibi insanlarda öyle insanlar var ki bu zaten bu hasetten dolayı iki kardeş kanı mesela bir kardeşin efendim elinde bir kardeşin kanı döküldü. Hasetten dolayı, kinden dolayı çekememezlikten dolayı Adem Aleyhisselam'ın iki oğlundan birisi Habil ile Kabil efendim ilk kanı döken bu haset ve çekememezlikten dolayı olmuştu. Ve akimu dost doğru kılın salate namazı ve atu verin zekate zekatı ve ma tuqaddimu ne gönderirseniz li enfusikum kendiniz için min hayrin hayırdan teciduhu onu bulursunuz. Andallahi Allah katında. İnne şüphesiz Allah'a Allah, بما تعملون yaptıklarınızı basîrun hakkıyla görendir. Şimdi Cenab-ı Mevla burada da namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Kendiniz için hayırdan ne gönderirseniz Allah katında onu bulursunuz. Zerre miktarı bile olsa. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Cenab-ı Hak bir ayette de öyle buyuruyor ya فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرَ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ شَرَّ يَرَه. Zerre miktarı bir hayır görseniz onu Allah size gösterecek. Bir şer görseniz de yapsanız onu da Allah gösterecek. İşte burada da Cenab-ı Hak hayır, kendiniz için hayırdan ne gönderirseniz Allah yoluna mutlaka Allah katında onu bulursunuz. Yukarıdaki ayetler kin ve haset gibi iki manevi hastalığın hakikatleri nasıl örttüğünü, bu yüzden beşeri münasebetlerde derin uçurumlar meydana geldiğini, hak ve adalet üzere olan müminlerin bu uçurumu kapamak için, af ve müsamaha ile hareket etmelerinin lüzumunu beyan eden, Cenab-ı Hak buna ilaveten iki güzel vasfın tatbikata feyizli örnekleri vermeleri için, müminlere namaz ve zekat ibadetleri yerine getirmeleri emretmiştir. Çünkü çünkü namaz ile zekat insanın hissi davranışlarda bulunmakta madde ile mana arasındaki dengeyi bozmaktan alıkoyar. Beşeri münasebetlerden en sağlam köprünün kurulmasını sağlar. Kişi namazı kılar, hep Allah'ı hatırlar, zekatı verir mesela müminlere efendim. E, o vermiş oldukları zekat efendim karşıdaki mesela ihtiyaç sahibi fakir olan mesela kişilerin o zenginlerin parasında gözü kalmaz. O kalmadığından ötürü Allahü Teala ne yapar? Onunla manevi bir bağlantıyı kurar. Onlardaki kalplerdeki o efendim besledikleri kin, buz istememezlik hatta mesela 8 sınıftan bir tanesi de kalpleri yani e, zekatın vermesi gereken 8 sınıf var. Efendim e, Tevbe suresinin kaçıncı ayetiydi Allah o 60. mıydı Allahu alem hatırlamıyorum şu anda. O ayet-i kerimede 8 sınıf sınıfı beyan ediyor Allahu Teala. O 8 sınıftan bir tanesi de kalpleri İslam'a sınanlar için. Yani mesela Müslüman mesela bakacak yani gerçekten bir insan kalbi İslam'a yönelik bir tarafı varsa zekat verdiği takdirde Müslümanlara bir meyil mesela ha baksana İslam dininde onun ekonomi yardımlaşma hiçbir yerde yoktur diyerek efendim o kişi ister istemez İslam'a yönelecektir. Onlardan bir tanesi de bu. Hazreti Ömer döneminde onu mesela kaldırmıştı. İslam'ın kimseye ihtiyacı yoktur demişti. Efendim Allah dinini tamamlayacaktır. Ve nihayetinde o da var yani. <gülüyor> i̇şte onun için namaz ile zekat bu bağları kurmasına sebep verir. Bela. Hayır. Men her kim? Esleme. Teslim ederse. Vajhehu yüzünü. Lillahi Allah için. Allah'a. Ve huve muhsinun. İhsan edici olarak. Felehu onun vardır ecruhu. Ecri an Rabbihi Rabbi katında. Dinliyor musun Muhammed Şahin? değildir. Hum onlar Yahzenun üzülecek. Her ki hayır her kim ihsan edici olarak yüzünü Allah'a teslim ederse Rabbi katında ecri vardır. Onlar için korku ve o yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir. Evet Kur'an-ı Azim-i Şan'da bugünkü dersimiz bu kadar. Şimdi edebül Lisan'da, <gülüyor> geçen 110, 120. ayet şey, hadiste kalmıştık. Ee, Cafer abi yoktu. Bu şeyle ilgili inşallah hem de 118. hadisi, deminki okumuş olduğum hadisi şey, şeydeyken. Bera radiyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize evlerinde oturan kızların bile işittiği bir hitapta bulundular.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 o kimse evinin ortasında bile olsa Allah onu rezil eder. Görüyor musun? Başka bir hadisi şerifte Ebu Berze radiyallahu teala an Enhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ey dili iman edip kalpleri iman etmeyenler Bazen öyle bir tatlı dilli insanlar var Böyle dillerinden bal dökülür dersin Ooo ya bunlar ne kadar iyi insandır dersin Ama kalpleri kalpleri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 Ne kadar acı bir şey. Bugünün Müslümanın hali, bugünün bizlerimiz, bizlerin halimiz. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki riba faiz, 70 günahtır. Faizin 70 günahı var. En düşüğü kişinin anasıyla nikahlaması gibidir. Na'uzu billah. En düşüğü kişinin anasıyla nikahlaması gibidir. En kötüsü ise Müslüman kişinin gıybetini yapmaktır. Müslüman kardeşinin etini yemek Haysiyetine hakaret etmek Ayıp aramak Namusuna halel getirmek Bu hadisin nehi kapsamındadır Evet Enes radiyallahu anhudan Resulullah aleyhissalatü vesselam Faizin kaç Tanı haramlığı varmış Muhammed Şamil Yetmiş günahı var Faizin yetmiş günahı var. En küçük günahı hangisi nasıldı? Kişinin haşa annesiyle evlenmesidir. Kişinin annesiyle evlenmesidir. En büyük, en e, şeyi de nasıldı? En düşüğü de nasıldı? Kötüsü, Müslüman kişinin gıybetini yapmak. Dedikodusunu yapmak. Gıybet etmek, arkadan çekiştirmek. Anladın mı? Kaç şey faiz kaç günah, faizde kaç günah varmış Heh, 70 günah bunu aklında tut <gülüyor> evet Enes radiyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam bize ribanın yani faizin dehşetinden bahseden bir hutbede bulundu Uyurdu ki kişinin bir dirhem faize bulaşması Allah indinde kişinin 36 defa zina etmesinden daha büyük bir günahtır. Bir dirhem faize bulaşması Allah indinde kişinin 36 defa zina etmesinden daha büyük bir günahtır. <gülüyor> ribanın en çirkini ise Müslümanın gizli hallerini araştırmaktır. Demek ki riba ile Müslümanın gizli halini araştırmak aynıdır. Ya. Cabir bin Abdullah radiyallahu teala anhu da Resulullah aleyhissalatü vesselam ile beraber bir yolculuk esnasında iki kabre uğradık. Buyurdu ki şüphesiz şu ikisi sizin büyük saymadığınız günahlardan ötürü azap olunuyorlar. Birisi insanların gıybetini ederdi. Diğeri ise idrarında sakınmazdı. Resulullah aleyhissalatü vesselam iki yaş dal getirtti. Onları kesti. Sonra bu kesilen dalların kabre dikilmesini emretti. Ve buyurdu ki şu iki dal yaş kaldığı sürece Onların azabı hafifleyecektir. Bugün Müslümanları ne yapıyorlar? Onlar üzerine mermerlerle bina yapıyorlar. Efendim ondan sonra süslüyorlar, püslüyorlar. Dünyanın parasını harcıyorlar. Öyle mezarlar yapıyorlar ki şahit oluyoruz adam 5 milyara bir mezar yaptırıyor ya. Yani. Bir bey, O 5 milyar bir ailenin bir senelik mesela mutfak masrafıdır. Amr bin Elas bir, bir leşin yanında geçince dedi ki Allah'a yemin olsun ki birinizin şunun etinden yemesini, yemesi kardeşinin gıybetini ederek etini yemesine daha iyidir. Leş, leş eti yemek o gıybetten daha iyidir. Ebu Hüreyre radıyallahu anh dedi ki, kim kardeşinin etini gıybetini yaparak dünyada yedi ise ona ahirette onun eti getirilir ve denilir ki onu diriyken yediğin gibi ölüyken de ye bakalım. Adam onu yiyecek ve ekşiliğinden ve acılığından bağırıp duracaktır. Übedatü Selami, Übedatü Selmani, Rədiyyallahu anhu'dan dedi ki, iki oruç bozucudan, gıybet ve yalandan sakının. İki oruç bozucudan. Ya demek ki, or bazen gıybet o orucun sevabını Tamamen kökünden alıp götürür. Ve yalan yine aynı. Mücahit radiyallahu dedi ki Müslüman orucunu gıybet ve yalandan selamete kılandır. Müslüman orucunu gıybet ve yalandan selamete kılandır. Ya. İşte onun için bazen hani birisi diyor sana sataştığında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sataşan kişiye de ki ben oruçluyum. Yani ben sana sataşacağım ama oruç bana engeldir. Errebi bin subeh'ten iki kişi Mescidül Haram'ın kapılarından birinin yanında otururken yanlarında sakalını, bıyığını kesmek suretiyle kendini kadınlara benzetmiş biri geçti. Bunlar dediler ki şunun erkeklikten sadece bir şeyi kaldı. Sonra namaz için ikamet okundu ve insanlarla birlikte namaz kıldıktan sonra konuştukları şeyi düşündüler. Bunu Ata radıyallahu anhu'a gidip sordular. Ata radıyallahu Anh onlara abdest ve namazlarını tekrar etmelerini, eğer oruç ise kaza etmelerini emretti. Ne garip bir şey, değil mi? Arkasına çekiştikleri için, böyle konuştukları için. İnna lillahi ve inna Çok garip şey. Çok. Halit erabıden mescide girdim. <gülüyor> bir adamdan bahseden birilerinin yanına oturdum. Onları bundan nehyettim ve sustular. Sonra konuşma döndü, dolaştı, yine o adama geldi. Ben de bu konuya girmiş bulundum. Gece rüyamda şöyle rüya gördüm. Elinde beyaz bir tabak ve üzerinde bulunan domuz etiyle Uzun boylu siyah bir adam geldi bana ye dedi. Domuz eti mi yiyeceğim? Vallahi onu yemem dedim. Ben kafamdan tutup şiddetli bir şekilde azarlayarak onu ağzıma soktu. Beni kafamdan tutup şiddetli bir şekilde azarlayarak onu ağzıma soktu ve ye dedi. Bunun üzerine onu çiğnedim fakat yutamadım. Onu çıkarıp fırlattım. Uyandığımda bunun etkisini 30 gün 30 gece hissettim. Yemek yerken ağzımdan o etin tadını da duyuyordu. Ne garip bir şey. Değil mi yavrum? Ne garip bir şey. Lehevle ve lebbet illallahü aleyhi nasim. Yahya bin Eyüp'den bu rüyanın benzerini gördüm. Kendisinden dinledim. O da ağzında günlerce yağın tadını hissetmiş o insanların gıybetini yapan biriyle oturmuştu. Evet. İkreme radıyallahu anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas'tan radıyallahu anhu birbirinizi ayıplamayın. Hucurat 11. Ayeti hakkında birbirinizi kötülemeyin demektir. dedi. Hucurat 11. Birbirinizi ayıplamayın, birbirinizi kötülemeyin demek. 131 hadiste İbn-i Nücehid'de Mücahit radiyallahu her gıybetçiye ve yüze karşı eğlenene veylolsun veylullikulli humezetillümeze işte bunun içindir ayetindeki humeze kelimesi insanlara huzurlarından hakaret eden ve onlarla alay eden kimsedir lümeze ise gıybetlerini ederek etlerini yiyenlerdir diye tefsir etmiştir Evet. Burada 132. Halis'te kalıyoruz inşallah. Evet. Burada iman meleklere imanla ilgili bir şiir okuyacağım. Meleklere iman. Melekler nurdan yaratılmış. Ona eyle iman. Onları haşa kızlara benzetme hiçbir zaman. Onların görevleri itaattır her zaman Allah'ın emrine karşı gelmezler hiçbir zaman Meleklerin büyüğü dört tanedir bil Azrail, Cebrail, Mikail, İsrafil Rıdvan cehennem, cehennemin malik cennetin bekçisi Meleklerde yoktur erkek ve dişisi Cebrail'in görevi vahyi getirir O vahyi peygamberlere bildirir Mikail'in görevi tabiattaki her şeye çeki düzen verir, rızıkları tayin eder, kar ve yağmur yağdırır. Azrail ise ruhları kabzeder, İsrafil ise sura üfürür, canlıları kaldırır. Kimi melek rüküyle secde yapar, kimisi kıyamdadır, kimisi başka ibadet yapar. Kimisi Rabbinin korkusunda ayılmış, kimisi Allah diye diye ayılmış. Allah Adem'e secde et buyurunca Hepsi yerlere kapanmış Bil sen ey insanoğlu meleklerden üstün yaratılmış Allah'ın emrine karşı ilk baş kaldıran şeytan Demişti Adem çamurdan yaratılmış Ben ise ateşten Büyüklenip kibirlendi o melun şeytan O günden bugüne insana hep oldu düşman Rabbimiz o gün onu kovdu melun iblisi Hayra hep engel olur emreder pis işleri Yapılan her kötü işler onu hep sevindirdi Gece gündüz insanları ifal etmek hep onun derdi Yeryüzünde görevlidir seyahat melekleri Hep ararlar Allah'ı zikredenleri Överler hep onları zikreden o dilleri Şahit olurlar onlar Rabbimin askerleri Arşı taşıyan melek, görevli melekler var. Yüce Rabbimiz arşı direksiz tutar. Göklere bak ki ne bir çatlak ne de bir iz var. Yarattığı sanatta ne eşi ne benzeri var. Onlar Rabbimin yetkili askerleridir. Sıkışan mücahitlerin yardımına gönderir. O kullara hem sükunet hem cesaret verir. En canlı örnektir İslam'ın ilk savaşı Bedir, yardıma koşuyor Rabbimizin görünmez askeri, birçok fetihlere şahit oldular hakkın askerleri. Nice azınlık bir çoğunluğa karşı kazanmış zaferi, bunu kabullenmeyen ya akıldan noksan ya deli ya serseri. Tüm amellerimizi kontrol altında tutar melekler. Her ne yaparsak amel defterine yazar melekler. Dünyada ne yazdırırsan amel defterine ahirette seni terk eder etmez odur hepseninle. Evet. Şimdi Geçen hafta e, unuttuk işlemeye, tevhid ve akaid ile ilgili yine Allah'ın sıfatları ile ilgili konuyu da devam ediyorduk. Allah'ın sıfatları nihayetsizdir. Yani sonsuzdur. Her türlü noksan sıfatlardan münezzeh olan Allahü Teala'nın sıfatları Kur'an-ı Kerim'de pek çoktur. Onu daha önceki derslerimizde okumuştuk. Yine onun sıfatlarının kemal derecesini nihayetine erişilemez. Onların künhünü gerçek hüviyetini beşer aklı idrak edemez. Onu teşbih ve tenzih ederim. Gereği gibi ona övgü ve sene yapamayız. O yüce Rabbimiz kendisini sena ettiği gibidir. Allah'ın sıfatlarıyla varlıkların sıfatları arasındaki fark. Bir mümin, Allahü u Teala'nın sıfatları hakkındaki lafızlarla kast edilmeyen manası, manayı anlaması gerekir. Yarattıkların sıfatlarında şu lafızlarla bizzat delalet ettikleri mananın kendisini kast edilirken Allah'ın sıfatları için hepsi tamamen değişiktir. Varlıkların sıfatıyla için bir başlangıç ve sonuç söz konusu olduğu gibi aynı zamanda sınırlıdır. Şimdi sen Allah her şeyi bilicidir dersin. Burada ilim Allahu Teala Celle Celalu için bir sıfattır. Yine sen falan kimse alimdir dersin. Halbuki burada ilim insanlardan falan kimse için bir sıfattır. Her iki cümlede de ilim lafzıyla aynı şekilde şey mi kastedilmektedir? Haşa. Böyle olması imkansızdır ancak allah Teala'nın ilmi kemalinin nihayetini olmayan Kemalinin nihayeti yani sonu yani tam bir ilimdir ama sonu da yoktur olmayan Kendisine hiçbir şey gizli kalmayan gizliyi gizlinin gizlisini de bilen bir ilim sıfatıdır Mesela şimdi bir insan bir şey bilebilir ama mesela şu anda burada mevcut gözlerimizde gördüğümüz şeyleri bilebiliriz Bunun arkasındaki bilemeyiz ama Allah'a göre bu arkası da bilinir. Bilinmeyen şeyin de bil bilmesini o bilir. Evet. Yaratıkların ilmi onun ilminin yanında hiçbir şey sayılmaz. Denizde bir katre bile değildir. İşte hayatı hayat sıfatı da böyledir. İşitme sıfatı da öyle. Görme, kelam, kudret ve irade sıfatları hep aynıdır. Bütün bunlar sıfatları ifade edebilmek için konulmuş olan lafızlardır. Mahlukat hakkında konuldukları manadan bütün sıfatlar kemal ve keyfiyet yönünde değişik bir mana arz eder. Zira Allahü Teala yarattıklarından hiçbirine benzemez. Öyleyse şu manayı iyi anla. Mahlukat çünkü bu bir bir çünkü bu bir mühim inceliktir. Sen o sıfatların gerçek mahiyetini tanımakla emrolundun. Çünkü Allahü Teala Allah'ın sıfatlarıyla insanların sıfatları arasındaki fark şüphesiz ki yaratanla yaratılan arasındaki fark kadardır. İnsan aklı bunu idrak etmekten acizdir. Ancak onların varlık alemindeki eser ve izlerini hakkında buluzümlü olan olanları bilmen sana kafidir. Allahu Teala'dan bizi korumasını ayağımızın kaydırmamasını niyaz eder muvaffakiyetin en güzelini nasip etmesini isteriz Allah nasip ederse inşallah bir dahaki dersimizde Allahu Teala'nın sıfatlarının ispat için akli ve mantıki delillerle ilgili konumuz olacak bunu bu akaidi de buradan noktalıyoruz ve ana çizgileriyle İslam fıkhına geçiyoruz geçen Abdestin sünnetlerinden okumuştuk. Şimdi abdestin sünnetleri e, metinden alıyoruz. Abdestin sünnetleri genellikle başlı başına on tanedir. Bir, besmele ile başlamak. 2 kaplara daldırmadan önce ellerini yıkamak. Üç, mazmaza, ağza su vermek. Dört, istinşak, burna su vermek. Beş, başın tamamını meshetmek işte bak şu anda mesela not almış olsan bunları mesela öğrenmiş olacaktı. Tamam mı canım benim? Bir daha unutma bir dahaki derste e, yanına kalem defter bulundur. Mesela sana Muhammed Şamil abdestin sünnetleri kaçtır dediğim an hemen ne yapacaksın? Kaçtır dedim şimdi 10 on tanedir. Heh, onu unutma. 5 başın tamamını meshetmek Altın. Yeni su ile kulağın içini ve dışını mes 8 Sekiz gür sakalı Hilallemek Olmak karıştırmak yani Sekiz e, Yedi sekiz ellerin ve ayakların Parmaklarını hilallemek Dokuz önce sağ Azayı sonra sol azayı Yıkamak On azaları üçer kere ara vermeden Yıkamak yani peş peşe ara Vermeden yıkamak Şimdi bu metinde geçen 10 tane Efendim e, Abdestin sünnetleri Bakalım mezheplerdeki Durumlara göre Geçen biraz bir kısmen bazen e, Şey yapmıştık Hanefilere göre Biraz okumuştuk onları tekrarda bir Zararı olmaz Tekrar ediyorum Hanefilere göre Abdestin sünnetleri 18'dir Biz metinde 10 tane okuduk Şimdi mezheplerin Efendim abdest üzerindeki durdukları sünnetlerin sayıları Hanefilere göre abdestin, abdestin 18 sünneti vardır ki bunlar 1- Elleri bileklere kadar yıkamak 2- Elleri yıkamaya abdeste başlarken besmele çekmek Hanefilere göre kaç tane sünnet varmış baba? Aferin benim Hı. Unutma Misva kullanmak 3- Misvak yoksa yerine parmağı kullanmak. Dört, bir avuç suyla da olsa ağzı üç kere mazmaza etmek. Mesela diyelim üç kere, kere avuçla değil de bir avuçla mesela bazen üç kere böyle alıp o da o sünneti kapsıyor. Beş, buruna üç kere su çekmek istinşak. Altı, oruçlu olmayanların ağza ve buruna su fazla, suyu fazla fazla çekmeleri. Mesela oruçlu olanlar ağza su kaçacağından ötürü e, yani o korku olduğundan dolayı fazla çekmemek lazım. Yedi bir avuç suyu sık sakalın arasına alttan yukarıya doğru temas ettirmek. Bir avuç su. Mesela şöyle bir avucu doldurarak sık sakal. Şöyle alttan yukarıya doğru temas ettirmek. Efendim, sık sakal geçen e, izah etmiştik. Mesela karşıya baktığınızda eğer o sakalın içi görünüyorsa o seyrek sakaldır. İçi görünmüyorsa sık sakaldır. Mesela şimdi Hüseyin Efendinin sakalı bu da ben baktığımda bazen iç kısımlarını görüyorum. Ama mesela siz benim sakalımın içini görmüyorsunuz. Demek ki benimki daha sık, sizinki daha sık değil. Yani sizinkine mesela icabet etmedi takdir yani öyle bu şekil şeyi almak gerekmez ama benimkine icabına gerekiyor. Bu bir sünnettir yani. Evet. Sekiz, parmak aralarını diğer parmaklarla oluşturmak. Bazı mezheplerde farzdı. Dokuz, azaları üçer kere yıkamak. On, başa bir kere kaplama mes etmek. Kaplama mes, şöyle elinizi ıslattığınız takdirde şöyle çekiyorsunuz, görüp ileri götürüp böyle getiriyorsunuz. Bu kaplama mes Yani, hani e, şeyde biz gördük farzlarda, başın dörtte birini mes etmekti. Bazı mezheplerde bir parmak dokundursan yine yetiyor. Bazı mezheplerde tamamen meshetmek gerekiyor. Şimdi Hanefilerde de tamamen mesela kaplama mesh yapmak sünnettir. 11 başa kullanılan su ile de olsa kulakları meshetmek. Mesela diyelim ki bir suyu aldık, başa kullandık. Şöyle çektik ileri geri, e, ileri geri. O su da elimizde ıslaklık, ıslaklık varsa kulaklarımızı da böyle o suyla yapabiliriz. 12 su döktükten sonra azaları ovmak. Mesela aldık şimdi kolumuza şöyle çektik suyu. O azal, çekilen suyun e, üzerindeki o azaları ovarak, ovarak iler, ellerini ileri götürüp ileri geri geri götürüp getirmek. 11, yani şey 13. E, azaları ara vermeden peş peşe yıkamak. Bu bazı mezheplerde farzdır. 14 niyet etmek. Bazı mezheplerde farzdı. 15. Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde belirtilen sıra ve tertibe uymak. Bazı mezheplerde farzdı. Efendim, 16. Azaları yıkamaya sağdan ve 17. Parmak uçlarından başlamak. 18. Başın ön kısmından başlayarak meshetmek, boynu meshetmek boğazı değil. Yani ön kısmından mesela şöyle başlayarak mesela şöyle. Evet. Boğaz değil tabii. Boynu meshet, bo boynu meshetmek ama boğaz değil. Bu son dördünün müstehap olduğu söylenmektedir. Yani bu 18 tanenin içerisinde son 4 olanı müstehap olduğu söylenmektedir. Bu da Nurul İzah tercümesinde alınmıştır. Bu Nurul İzah Hanefi fıkhının efendim yıllardır yıllardır efendim medreselerde okutulan e, güzel efendim bir fıkıh kitabıdır. İbadetleri güzel bir şekilde açıklayan bu fıkıh kitabıdır Boynu meshetmek bu müstehap ıslak olan iki elin dış kısmıyla yerine getirilir Boğaz kısmını meshetmek bidattır Şu boğaz mesela bidattır Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz boğaz nahiyesini meshetliği rivayet yoluyla sabit olmamıştır Gerçek gerek fetvayı hindiyede gerekse bahru raikte Bahru raikte bir fetva kitabıdır behr Raik'te e, bu husus açıklanmış ve bit'at olduğu belirtilmiştir. Abdest konusunda daha bir takım sünnet ve adab vardır ki bunları mezhepte söz sahibi olan zatlar şöyle Hanefiler dışında cumhura göre boyunun mesh mekruhtur. Şimdi Hanefiler sünnet demişler, cumhurda mekruhtur demiştir. Boyun ha. efendim zaten boğaz bit'attır boyunda mekruhtur demişler. Çünkü onlara göre bu davranış Dinde bir aşırılık ve gereksiz yere şiddet göstermektir. Şafii'ler bu konuda herhangi bir delil sabit olmadığı için boyunun mesedilmesi sünnet değildir demişlerdir. Nevevi hata o bit attır demiştir. İmam Nevevi. Malikilerde mekruh bir bit attır demektedir. Muğrül Muhtad cilt bir sayfa 60. Esşerhu Sagir cilt bir sayfa 128. İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt bir sayfa 185. Boynu meshetmek, başı ve kulakları meshettikten sonra iki elin arkalarıyla, üçer parmakla yeni bir suya, su almaya gerek olmaksızın boyun meshedilir. Boğazı meshetmek, bitattır. Bazı kaynaklarda boynu meshetmek, müstehap veya menduplar arasında zikredilmiştir. Boynu meshetmek, hanefilerde tercih edilen görüşe göre, boynu meshetmek, müstehap veya menduptur. Çünkü, Talha bin Mutarrıf'ın babasında onun da dedesinde naklettiği Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem boynunu dair hadis zayıf kabul edilmiştir. Yani Cumhur'un işte efendim mekruhtur demesi bu hadisin zayıflığını gördüğünden ötürü mekruhtur demiştir. Bu yüzden fakirlerin çoğunluğu boynu mesh etmeyi mekruh görmüşlerdir. Abdestin diğer sünnetleri A ayaklar yıkanırken, şayet bir kaptan ibrik gibi bir su, bir şeyden su akıtılarak bu faz yerine getiriliyorsa, kap sağ el ile tutularak sağ ayağın parmak uçlarına dökülür ve sol ile ovulur. Böylece üç defa yıkama yerine getirilir. Sonra sol ayağın parmak uçlarına dökülerek ön kısma doğru ovulur. Her taraf yıkanıncaya kadar olmaya devam edilir. Bu defa, bu üç defa tekrarlanır. Anlıyor musun Muhammed Şamil? B. El ve ayakları yıkarken az önce yukarıda belirtildiği gibi parmak uçlarında başlanır. Fethül Kadir, Fetvay Hindiyede de aynı husus belirtilmiştir. C. Başı mes ederken ön kısımdan, ön kısımdan başlayarak elleri geriye doğru götürmek sünnettir. Ön kısımdan. Şöyle şuradan başlayarak geriye doğru. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin böyle yaptığı sahih rivayetlerle sabit olmuştur. D. Ağza su verirken, burna su çekerken bu ikisi arasında tertibe riayet etmek, yani önce ağza sonra burna su çekmek sünnettir. El Hulasa ve Fetva-i Hindiyye'de de aynı husus açıklanmıştır. Daha önce mesela dikkat ederseniz bazı şeyleri tertip mesela konusunda söylemiştik. Demiştik ki mesela bir şey bir mezhepte diyelim ki bir şey farsa, diğer mezheplerde ya sünnettir ya vaciptir veya menduptur. Veya müstehaptır. Yani Ondan sonra E ağzına, ağız ve burnunu yıkarken ağız ve burnunu yıkarken, bol su kullanmak ve temizliğe dikkat etmek de sünnettir. Bunlardan El Kafi, Tehavi Şerhi ve Fetva-i Hindiyede de buna yer verilmiştir. Bunu Celal Yıldırım kaynaklarıyla İslam fıkı Uysal Kitabevi Cilt 1 sayfa 26 ve 27'de açıklanmıştır. Yine harefilere göre abdestin adabı. Buraya kadar işte sünnetleri mesela diğer sünnetleri ve diğer sünnetleri bir de araplar da var. Bir, yüksekçe bir yere oturmak. Yani mesela su falan sıçramaması için. İki, kıbleye dönmek. Üç, abdest alırken ne yapıyoruz babacığım? Yüksekçe bir yere ondan sonra kıbleye dönerek. Üç, başkasından yardım beklememek. Gelenime su, su dök, ayağıma su dök, işte efendim gibi. 4- Konuşmamak. 5- Niyeti hem kalp hem dil ile yapmak. Bazı mezheplerde dil ile, e, kalben sünnet olmakla beraber dille yapmak pit'at denilmiştir. Burada Hanefiler de bunu e, abdestin adabı halinde saymışlar. 6- Resul aleyhisselatu vesselam ve onun ashabına intikal eden dualar okumak. Yedi, her uzvu yıkarken besmele çekmek. 8 kulağa ederken küçük parmakları kulakların deliklerine sokmak. 9 bol olan yüzüğü oynatmak. Yani bir yüzük bolsa onu oynatmak. 10 On, Efendim ağza ve buruna su ile sağ sağ elle su vermek. 11 sol elle sümkürmek. 12 özürlü olmayanların namaz vaktinden önce abdest almaları Mesela birisi özür özrü yoksa namaz vaktinden önce abdesti almak abdestin adabındandır. 13 abdestten sonra şehadet kelimeleri söylemek. 14 abdeste abdestten arta kalan sudan ayağa kalkarak içmek ve abdestte niyetin farz olduğu görüşündedirler. Allahum ecâlimin tevabine ve ecâlimin elmuttahtahirin. Allahım beni günahına tevbe edenlerden ve temizlenenlerden eyle diye dua olmak üzere 14'tür. Evet, 14'nin üstü de bu. Yine Hanefilere göre abdestin çeşitleri, abdestin üç türlüsü vardır diyor. Üç çeşidi vardır. Birincisi abdestsiz bir kimsenin nafile de olsa namaz için namazı, namaz için, cenaze namazı için tilavet secdesi için bir tek ayet de olsa Kur'an-ı Kerim'i tutmak için abdest alması farzdır. Birinci husus bu. Abdest üç çeşitli diyor ya ikinci çeşit, ikincisi vacip olup Kabe'yi tavaf etmek için alınan abdesttir. Birincisi farz olan abdest. İkincisi vacip olan abdest. Üçüncüsü ise menduptür ki bu da Uykuda, uy, uykuya yatarken mesela adam uykuya gidip yatacağı sırada önce ne yapar? Güzel bir şekilde abdest alır gider. Bu da mesela abdestin o çeşitlerindedir ve menduptur yani sünnettir. İki uykudan uyanınca üç, devamlı abdestli bulunmak için alınan abdestler dört, abdestliyken abdest almak. Buna da nurun alan nur. Nur üstüne bir nur beş, gıybetten sonra bir gıybet yaptı, hemen kalkıp abdest almak. Hani bir günah yaptığı gibi istiğfar etmek olduğu gibi bir gıybet yaptığı zaman abdest almak. Hatta bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birisi sizi kumara diyor çağırsa, onun, o, onun yerine diyor, efendim bir şey tasadduk edin ki o da ona kefaret olsun. Bakın ne kadar güzel bir şeyler. Çünkü Cenab-ı Hak mesela iyilikler kötüleri giderir diyor. Kötü şeyleri temizler diyor. Ayet-i Kerime'de. 6. Yalan söyledikten sonra yani gıybetten sonra yalan söyledikten sonra. 7. Bir şiir yazdıktan sonra. Şiirde yalan bir şey de yazmış olabilirsin. 9. Evet. Yok. 7. E, insanlar arasını açmak için laf götürüp getirdikten. Ve 8. Yapılan her türlü hatadan sonra. 9. Çirkin bir şiir yazdıkta 10. 10. Namaz dışında kahkaya ile güldükten, 11 ölü yıkadıktan ve 12 cenaze taşıdıktan sonra, 13 her namaz vaktinde, 14 cünlüklükten yıkanmadan önce, 15 cünüp olan kimsenin herhangi bir şey yemesi, içmesi, uyuması ve cima etmesi için, 16 öfkelenince, hani öfke su mesela Hani şey şeytan efendim ateşten yaratılmıştır. Sün ne yapar? Ateşi söndürür. Öfkelerle bir insanın ya kalkıp abdest alması veya yer değiştirmesi veya yatması bu öfkenin gidermesine sebep oluyor. En güzeli abdest alması. 17 Kur'an ve hadis okumak ve hadis rivayeti için İmam Malik'in yaptığı gibi yazdığı her hadisi Muvatta kitabında efendim kalkarmış, güzel abdest alırmış, beyaz elbiselerini giyermiş. Efendi dişlerini misvaklarmış. Ondan sonra koku sürünürmüş. iki rekat namaz kılar ve öylece o hadisi kaydedermiş. Buna sabır lazım. Buna vak zaman lazım, vakit lazım. Ya ya evet. 18 şer'i ilim okumak. için abdest almak. 19 ezan, kamet ve 20 hutbe okumak için 21, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi ziyaret ettiğinde. 22, Arafat'ta durmak. 23, Safa ile Merve arasında sayı için. 24, deve eti yemek için. Ve mesela kadınına dokunması meselesi gibi. Bakın şimdi ben burada bir gün şöyle baya bir aşağı yukarı burası dolmuştu böyle. Hepsi cübbeli sakallı arkadaşlar vardı burada. Dedim şimdi ben bir şey söylesem çok hepiniz çok e, şey kalırsınız. Çok e, tacip edersiniz. Sizce mesela deve eti abdesti bozar mı bozmaz mı? Hepsi dedi bozmaz. Ben de diyorum bozur. Bozar dedim. Mesela hani, Hanbelilerin bu mesela şeyini getirdim. Bak şimdi burada da Hanefiler bak eğer ki bu konuyu bilmiş olsa. Ha bak mendup abdest vardır deve eti yerken. Bir de mendup abdesti var. Niye? Çünkü bir mezhepte o deve eti yerken abdest bozulduğundan ötürü ona binaen ona muhalefet etmemek için. Bir de kadınlara dokunulurken mesela diyelim hani şafiilerde bir el er, mesela erkeğin mesela kendisine namahrem olan yani nikah düşen bir kadına eli dokunduğu takdirde abdesti bozulur. Bunu da mesela yani şafiilerde bu bozulduğu için hanefiler de bunu menduplar arasında yaz, saymışlardır. 25 ulema arasındaki ihtilaflı mevzularda sakınmak için abdest almaktır. Yani mesela diyelim ki bir mezhepte bir şey abdesti bozuyorsa diğer mezhepte efendim bozmuyorsa o mezhepteki ulema arasındaki ihtilaflı mevzulardan sakınmak için abdest almak daha evladır. Evet, burada Nurul İzah tercümesinde alınmıştır. Malikilere göre abdestin sünnetleri saatimiz ne oldu bakalım. Sekiz dakikamız var. <gülüyor> Burada benim şeyi e, gösteriyor. da saniyesi de. <gülüyor> evet. Malikilere göre abdestin sünnetleri ve faziletleri olmak üzere ikiye ayrılır Malikiler de abdesti ikiye ayırmışlar. He? Tamam babacığım. Al, al bunu da götür su getir. Soğuk su her. Tamam varmış. Varmış tamam. Tamam. Malikilere göre abdestin sünnetleri ve faziletleri olmak üzere ikiye ayrılır. A. Abdestin sünnetleri. Bunlar sekiz tanedir. 1. Su kabına sokulmadan önce elleri bileklere kadar yıkamak. 2. Üç defa su alarak mazmaza ve istişakta bulunmak. 3. Oruçlu olmayanın maz, mazmaza ve istişakta mübalağa etmesi. Çok azra bulunan su vermesi. Bu üç sünnet için abdestin sünnetleri diye niyet etmesi veya elleri yıkarken abdesti eda edeceğine dair niyette bulunması zaruridir. 4- istinsar, Burna çektiği suyu dışarı çıkarmak afedersin sümkürmek bunun adına istinsar 5- Kulakların içini ve dışını tek bir defa meshetmek ve her birisi için su almak 6- Başının farz olan kısmı Farz olan mesletten sonra elinde ıslaklık kalmış ise başını tekrar mesletmek. Yedi, yüzü ellerden önce yıkamak suretiyle abdestin dört farzındaki sırasına riayet etmek. Sekiz, sonra bunla başı sonra da ayakları yıkamak. Bu efendim abdestin bir kısmı. Dedi ya faziletleri. E, efendim, sünnetleri ve faziletleri olmak üzere bu sünnetleriydi bir de B, B kısmına gelince A'da faz, e, bu faz, şeyler sayıldı bakalım bede. abdestin sünnetleri faziletleri ise diyor bu be kısmında onlar ise 10 on tanedir 1. fiilen temiz ve temizlik özelliği olan bir yerde abdest almak fiilen temiz ve temizlik özelliği yani necasetin bulunmadığına emin olduğu olup o temiz mesela temiz olan bir şeyin özelliğini bulduğuna kanaat etmek. 2. Kıbleye yönelmek. 3. Ellerini bileklere kadar yıkadığı vakit bismillah diyerek besmele çekmek. 4. Abdest alırken alacağı suyu, alacağı suyu az kullanmaya dikkat etmek. 5. Sağ elini ve ayağını soldan önce yıkamak. 6 üstü açık olan çanak ve tas gibi üstü açık kapları sağ el tarafında bulundurmak. Çünkü sağ elle onu dökecek. Efendim sol elle ovalayacak. 7 yıkama veya meshetme organın ön tarafından başlanması. 8 ayakta dahil olmak üzere sünnetle farzlarda ikinci ve üçüncü defa yıkamak. 9 sünnetleri kendi aralarında veya fazlalarla sırasında yapmak. 10 parmağıyla dahi olsa dişlerini temizlemek. El Şerhu Sagir bu Hanbeli e, Maliki mezhebinin fıkıh kitabıdır. Cilt 1 sayfa 117-124. El Kebir buna yine cilt 1 sayfa 96-106. E, İslam Fıkhı Ansiklopedisi cilt 1 sayfa 180 ve 181. Hanbelilere göre abdestin sünnetleri yaklaşık 20 tanedir. 20 kadardır. 1. Kıbleye yönelmek. 2. Mazmaza esnasında misfak kullanmak. 3. Uykudan yeni uyanmış kimse için önce ellerini 3 defa yıkamak bu geceleyin uyanan kimse için vaciptir. Eğer geceleyin uyanmışsa o kişi, kişi için vaciptir. 4. Yüzü yıkamadan önce mazmaza. 5 sonra da istişakta bulunmak 6 oruçlu olmayanın mazmaza ve istişakta mubala etmek. 7 diğer azalarda oruçlu olsun olması mubala etmek 8 sol elle sümkürmek 9 el ve ayak parmakların arasına suyun girmesini sağlamak 10 Geceleyin uyanan kimse ellerini yıkarrken mezsederken dahi sağdan başlamak 11. Başını meshettikten sonra ayrı bir su ile kulaklarını mesetmek, 12 yıkanması farz olan miktarın farz olan miktarın fikr miktarı aşarak fazlasını yıkamak. Mesela şimdi farz olan miktar ne kadardır? Mesela diyelim şu kolların farz olan miktarı şu kol kırığının olduğu yere kadardır. Mesela bunun efendim daha fazlasını yapmak için en en azında bu kol kırığına 4 parmak Geçecek kadar geçirmek daha güzeldir. Evet. İkinci 13 ikinci ve üçüncü defa yıkamak. 14 abdestin sünnetlerinden önce niyet ve bu niyeti abdestin sonuna kadar hatırında tutmak. Yani o abdesti aldığına dair. 15 yüzde sakalın dışında sık kılların altını yıkamak. 16. Tümsekler ve çukurlar, girintiler ve çıkıntılar olduğunda suyun her tarafına ulaşmasını sağlamak, yüzün yüzünü yıkacağı suyu çok olmak. 17. Kimsenin yardıma başvurmaksızın bizzat abdest almak. 18. Abdest almış bir kimsenin azasını kurutması, mübah olmakla birlikte terkide eftal olmak. Dok 19. Geniş su kabını rahatlıkla ondan su alabilmek için sağ tarafına koymak, 20. Suyu silkelememek, bununla birlikte diğer 3 imama uygun olarak zahir olan görüşe göre mekruh değildir. Keşfil gına diye bu mesela şeydir, bu Hanbeli fıkhının meşhur kitabıdır, fıkıht. Keşful Kına bu tabi bu gına diye geçer. Bizim Türkçemizde de kına, keşful kına. <gülüyor> Şimdi sen araba desen keşful kına diyecek ki Allah Allah. Cık, kına nedir yani? <gülüyor> Ama keşful gına desen o durumu hemen anlar. <gülüyor> evet. Evet cilt 1 sayfa 118 ve 122 El Mughni cilt 1 sayfa 118 139 142 İslam fıkıh ansiklopedisi cilt 1 sayfa 183. Evet, inşallah bir dahaki dersimizde de bir iznilla e, mezhep abdestin mekrufları ile ilgili efendim şeye geleceğiz. E, ondan sonra inşallah o konuyu işlemiş olacağız. Burada herhalde Allahu alem saatimiz de doldu. Tam saatimiz doldu. 15 saniye bile geçiyor. Evet. Şimdi bu aradan sorumuz varsa ilave yapacağımız bir şey varsa ilave yapalım. Yoksa noktalayalım. Buyurun. Ben şöyle bir yakına getireyim. Bir dakika dur. Siz orada yerinizde durun. Ben yakına getireyim bunu. Hem şöyle bir Buyur. Hocam şimdi e, boyun, şimdi boyuna verilen mesle ilgi Şimdi e, hanefi mezhebinde boyun sünnetler arasında geçiyor değil mi? Evet. Sünnet, boyuna mesle. Evet. Boy, pardon. De, mübah veya işte e, menduplar arasında Tamam, yani. evet. boyuna e, sünnet, mübah ya da mendup, evet. boğaza ise bidat. Bidattır, evet. Şimdi boyun bölgesi olarak ne kastediliyor? Boyun şu mesela şu kısım. Şu ense kısmı değil mi? Şu ense kısmı. Tamam. Bir, e, hangi mezhep? Bir mezhebe göre de boyun... Boyunda mekruhtur Me yani evet. onda biraz saymış evet. değil mi? Evet. Doğru anlamışım. Evet. Ben. Yani evet. kimi e, mezhepte sünnet... Mesela şimdi Hanefilerde e, bitti mi şeyiniz? Evet. Şimdi Hanefilerde e, şey yapılan mesela bu boyunun işte şey yapılmasını, e, sünnet görülmesinin şeylerden e, mesela Abdullah bin Muttarif'in rivayet ettiği e, hadis hadise binaen cumhur da bu hadisi efendim zayıf gördüğünden ötürü bunu mekruh saymışlar. Yani Hanefiler sünnet sayarlarken efendim cumhur da mekruh saymışlar. Nihayetinde efendim hepsinin eee ıştihat ettikleri içtihatları başımızın üstünde yeri var. Onlar bizden daha halim. Allah hepsinden razı olsun. İhtiyatlarında yanılmışlarsa da efendim sevap kazanırlar. Efendim, isabet etmişlerse de iki sevap kazanırlar Ama biz ise hiçbir şey kazanmayız Ancak onlar, onlar gibi olursak Onlar gibi efendim bu konuyu araştırıp Bu konuyu mesela daha Ayette hadiste hüküm çıkarabilme şeyimiz varsa ha, Biz de koyalım ortaya Ama tabi mesela burada Onlar efendim genelde bu konuları işlemişler, efendim Oturulması gereken şeyleri oturtmuşlar Ve nihayetinde bunlar da O üç kuşaktan bir, bir kuşaktır yani o zaman e, oynamas vermen vidad e, olan e, cumhurun görüşü cumhur. O zaman abdest alırken şimdi. Evet. mes vermiyorlar o zaman. Evet. Yani, yani o görüşe eğer intisap edilirse. Evet. Abdest alırken evet. oynamas mes veril, verilmemesi gerekir. Evet. Şimdi o konu mesela verildiği takdirde hanefi mele hanefi mezhebinin işteyardına efendim. E, takliden efendim o ibadeti yapmış olursunuz. Bunda sizin için hiçbir günah yoktur. Eğer ki cumhur'u mesela tercih ederseniz e, cumhurda, cumhur'a göre efendim işte hayır bu me şeydir mesela bitattır veya işte efendim yani mekruhtur e, şeklinde efendim şey esas alırsanız o zaman da cumhur'u taklit etmiş olursunuz. Hiçbir sıkıntı yok. Tabi cumhur burada daha biraz Kuvvetlidir. Yani cumhur, mesela şimdi diyelim ki dört mezhep, mesela işte Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın, tabii mezhepler çok da, yani daha çok revaçta olan, Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın dört mezhebi revaçtadır. Bu dört mezhebin üç mezhebi, bir noktada bu mekruhtur demiştir. Bir mezhep de sünnettir demiştir. Tabii şimdi bizim de, efendim, itikadımızda, efendim, bir efendim mezhepte eğer ki bir konuda ihtilaf var da bu sünnettir denilmişse, ona da efendim e, mesela o mezhebin o görüşüne ihtilaf etmemek için efendim uymak e, güzeldir. Ama hayır ben bunu efendim cumhur daha benim e, beni tatmin eder. İşte efendim ben Cumhur'a tabi olurum. Bunda mı sıkılır? Evet Allah razı olsun. Buyur Cafer abiciğim. Peki bir şey Bir tane Samiye sen bir inşallah bir en yani, Baba hadiste bir e, Hazreti Peygamber'in bir bu bir ölünün toprağına iki yeşil dal ekmesiyle ilgili bir şey söylediniz de bunlar yeşer ye, yeşil kaldığı müddetçe günahların hafifleyeceği He. şeklinde evet. miydi? Evet. Evet. Yani bugünümüzde de mesela bu kabirlerin üzerine bu kadar hani yeşillik, ağaç, bitki veya şeyin ekilmesi onun alakalı bir şey midir? Evet, onunla alakalıdır. Hmm. Evet. yani. Hmm, bak, Hadis'in çökenleri siz başka bir şey soracağınız, kilav edeceğiniz bir şey daha varsa, hatırlıyorsanız, mermi, O yeşil de şeydi, ağaçta bir şey de ekenler de çok yanlış. Ekenler var ama o mermi, ee, hocam e, o zaman şeriatımıza göre, Kur'an'a göre mezar yapılmamalı, mezar taşlara koyulmamalı o zaman. Evet. Baş ve ayak kıltına birer ağaç veya gül Öyle mezarın kaybolmaması için evet. veya öyle bir şey olabilir. Ee, şey diyorlar, evet. ee, nerede okudum tam hatırlamıyorum ama şey, içinde kabir olan mescitte namaz kılınmaz diyorlar. Evet ve bu evet. bizim Fatih Camii'nde falan var yani evet. içinde değil ama avlusunda kabir var ve bunun gibi bizim çoğu caminin evet. Fatih Camii'nde Fatih Sultan Mehmet Han'ın şeyi kabiri nerede? Evet. Orada var. Orada <gülüyor> işte var. içeride yan tarafında ben bildiğim yan tarafında. Cami alanın içinde değil Cami içinde tabii. Evet. Ya, tamam. caminin mescidinin içinde değil ama mescidin alanı şeyin içinde yani. İnan. onun o kastı tam da bilmiyorum ama mesela bizim bütün camilerde Cami'nin tabii ki içinde yok ama dış mesela, çevresinde şeyin içinde var yani hepsinde kabir var. Evet. Yani bu, haz, yani, isimleri, yani, şey gelmemesi. Peygamberin Hazreti. O zaman nasıl olur? Yani şöyle kast Evet. Tabii. Bu bu, bizim evet. Bizim. Şey hocam, şimdi kastedilen kabristanmış. Kabristan da olması. Yani mesela şimdi orası da kamistan olmadığı için Ha şu mesela. Tabii mesela şey mesela mescidin dışına katmışlar veya bir ihtiyaca bina kalmıştı, Sonra mescide dönüştürmüşler. Onlar da sakınca... sanki biraz evet. bir şey olmuyor. Eee evet. şey dedim o kabirlerde namaz evet. kılmama bu hadistir yani. Aa türbe mührü bir olaylardı mesela evet. İslamiyet'te mesela çoğu türbe yıkılmış işte. Hatta bu konuda işte eski e, kralların işte halifelerin falan şeyleri var mı? bilmiyorum ama herhalde bir şey yapmamış, yıktırmıştı hatta birkaç şöyle öyle şey okumuştum hani bir şey olup sonra kralların bütün bütün kralların bütün işte bu halifelerin, bu emirlerin, bu türbe gibi şeyler yıktırmaları falan hani bizde meşhur ama türbe olayları böyle herkesin bir türbesi bir şeyi var ama bunlar İslam'da yerine kadar var o da Evet. Hocam bayağı da hadisinde sözü zikrediyorlar bu konuda alakalı. Evet. evet. Kuvvetli görüşe benziyor ama. Hocam daha... İmam-ı Azam Hazretleri'nin ee, kabri türbesi cami içinde. Beni de görmüştüm. Evet. Bağdat'ta. O türbe evet. değil cami. İmam-ı Azam camisinin içerisinde türbesi. Evet. O Ama Mestalan'da evet. değil yani. Cami içinde. Evet. Evet. Öyle hatırlıyorum, öyleydi. O evet. mezar bizzat olduğu yeri namaz kılınıyor mu? E, büyük, camisi çok büyük, içine türbesi var. Evet. Ha bir daha tabi hocam. Şeyde, daha. Tamam. Şimdi genel olarak e, önce bir e, iki dal demiştiniz mi, değil mi babacığım? Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada hadisi tekrar okuyalım.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 Resulullah aleyhisselatü vesselam iki yaş dal getirtti, onları kesti. Sonra bu kesilen dalların kabre dikilmesini emretti, buyurdu ki şu iki dal yaş kaldığı sürece onların azabı hafifleyecektir. Buradan Kitabı Samt 176, Buhari cilt bir sayfa e, 60, Müslim 1 240. Darimi 1 188. Ahmet 1 225. 5 35 39. Gıybet sayfa 5a ithaf 7 538 isnadı sahihtir. Bu hadisin isnadı sahihtir. Yani burada kabre yapılması gereken Allah nasip ederse inşallah önümüzde bu mesele geleceği için onun üzerinde e, onun üzerinde fazla durmuyorum inşallah İleride bu cenaze ile Cenaze namazları ile ilgili geleceği için Şunu mesela şey yapalım Bugün günümüzde Bu efendim şekilde Efendim düzenlenen Ve bir nevi ben buraya Cansız bir şehir diyorum Bilme kabristan'a girdiğinizde Bir şehri andırır Ama can içinde yaşamayan Yani ruh taşımayan Ölülerin şehri Dolayısıyla bu şekil efendim etrafı yapmak işte süslemek, püslemek boya sürmek, efendim kireçlemek bunlar hepsi dinde haramdır efendim e, işte mermerle yapmak işte bunlar tamamı hiçbir tanesi dinle alakası olmayan sadece kabrin yapılması gerektiği kabir efendim toprakla bir deve sırtı gibi örtülür onun dışında hiçbir şey gerekmez S efendim baş ucuna bir taş, ayak ucuna Efendim bir taş konulur sadece yani kabir olduğu belli olsun diye. Ve bu şekil efendim bunun dışında herhangi o kabirle ilgili bir nakil de yok. Yapılması gereken bir şey de yok. Bizim ülkemizde de bu bit'atlar, hurafeler olduğu için bunlar efendim şey yapıyor. Şimdi mescitte camilerdeki şeye gelince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabristanda namaz kılma konusunun nehyetmiştir. Yani e şimdi camide kabristan olmadığı için... İçinde tek tük bir iki tane şeyin bulunması bir kabristan hükmünü almadığı için bunda da bir sakınca yok. Yalnız sakınca şu. Onlara dönüp efendim işte onlarda medet ummak, işte mum yakmak, işte efendim uğur saymak, işte kaderim açıldı şekline inanmak. E mesela hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim kabrimi efendim bayram yerine çevirmeyin diye nehiyetmiştir. yetmiştir. Bu şekilde efendim geçmiş ümmetleri bundan dolayı lanetlendinden ötürü siz de benim benim mesela benim kabrimi efendim bayram yerine çevirmeyin mescitlere çevirmeyin. Şimdi onun için bak mesela dikkat ederseniz Suudi Arabistan'a gittiğiniz zaman mesela kabristana dönüp mesela şey yaptığında hemen size diyor ki kıbleye dön. E bizden bizimkiler de diyor baksana ya bunlar efendim işte peygamber düşmanıdır. Baksana biz peygambere efendim şey yapız. Peygambere yapılması gereken onun kabristanı önüne geçip selat selam getirmek hepsi o kadardır. Ve Efendim kıbleye dönüp orada efendim Allah'a dua etmek, istekleri Allah'a ulaştırmak. Kabir kabir ise Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kabristanında kişi mesela uğradığı zaman "Esselamu aleykum ya ehle'd diyar. Ey bu efendim diyarda yatan bu mesela buranın sakinleri. Siz bizden önce gittiniz, biz sizden biz de sizden sonra efendim size kavuşacağız. Allah sizi de ve bizi de affetsin." demek suretiyle bir dua. Yani kabristana uğrayacak kişinin kabre yapacağı dua. Yani eşini biz ne yapıyoruz? Biz de gidiyoruz, kabirden dua alıyoruz. Kabirde dua alınmaz. Kabre dua edilir. Bu işte sakıncalık görülmüştür. Bunun dışında kabristana yapılması gereken bir şey varsa, o kabristanın üzerine iki dal yaş mesela şeyi koyu koyulabilir. Bu, bunda bir sakınca yoktur. Ama onun dışında işte efendim kabri yapmak, etrafını süslemek, püslemek, mermer döşemek bu haramdır öyle deyince ben bir şey akıma geldi bu kentle bu işte cemaatlerde şimdi imam, hoca işte neyse büyük kişilerin hepsine vefat etmişse hemen bir dua bir daha ardına Allah şefaatine bizin ailesin diye bir şey yapıyorlar. Yani şefaat sadece Peygamber Efendimize mahsus bir şey değil mi? Yoksa her büyük, her alim herkese şefaat eder mi yani? Çok yani Kesin bir inanışla bunu söylüyorlar da, yani böyle sağlam bir delil kaynağı neye dayanarak bunu söylüyorlar? Yani işte, ee, diyelim siz vefat ettiniz, ben işte dua ediyorum, Allah şefaatine nail isim benim. Evet. Ya da bize, inşallah gibi... Evet. Hocam, bir de ee, bayramlarda mesela gidiyoruz kabristana. Dedim, kabri başında mesela Kur'an-ı Kerim okuyoruz, Yasin okuyoruz. Bunun bir sakıncası var mıdır, onu soracağım. Evet. Şimdi baştan önce şefaat yetkisi Allah'ın elindedir. Cenab-ı Kelevan Hazretleri menzellez yeşfa'u 'andahu illa bi izni diyor. Ayet el Kürsi'de geçen hiç kimse bir kimse var mı ki diyor Allah'ın izin vermeyeceği şefaat edebilecek kimse var mı? Ancak Allah izin verirse. Bu şefaatin yetkisi, yetki sahibi Allah Resulü kesindir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bütün efendim insanlar Adem Aleyhisselam'a koşacaklar. Bize şefaat et diyecekler. O ona havale edecek. O ona havale edecek. O Musa'ya havale edecek. O İsa'ya havale edecek. En sonda Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e edecekler ki o da mesela efendim dile benden ya Rab Cenab-ı başını mesela efendim şeye koyduktan sonra secdeye koyduktan sonra kaldır ey habibi Muhammed. Dile benden ediliyorsan. şefaat et şefaatini kabul edeyim diye bu şefaat yetkisi vardır. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme has kılınmış bir yetki olmakla beraber dilediği kimselere de verilebilir. Mesela bununla beraber hafızların efendim ailesinde 70 kişiye şefaat edecek izni verilirse yapılabilir. Efendim işte diyelim ki alimlere Cenab-ı Hak eğer izin verirse yapılabilir. Ama kesin olmamakla beraber. İzin vermişse yani işte mesela diyelim ki işte mesela ailemizde çok büyük bir alim ölmüş İşte Allah bizi onun şefaatinde mahrum etmesin diyoruz şefaat yetkisi biz bilemiyoruz ki acaba şefaat edebilecek mi kendisi kendisi mi şefaatte muhtaç? şefaat edecek mi yani işte bu garanti, ha, bu garanti yok yani ama garanti noktası Allah Resulü sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kesin garanti var bunun dışında kesinlikle diğer insanlarda da işte burada da ihtilaf var ancak Allah Celleve Alahazletlerinin izin verdiği kimseler. İşte o izin kime izin verir? İşte izin verdiği kimselere dediğimiz gibi mesela hafızların şefaati vardır Allah dilerse, alimlerin şefaati vardır Allah dilerse, şehitlerin vardır Allah dilerse. Yani bunlar efendim işte Cenab-ı Hak o mesela efendim aileden, o şeyden dilediği kimseye, dilediği mesela şefaat yetkisini verdiğinde o da mesela dilediği kimseye o şefaat yetkisinin sınırları içerisinde edebilir dua eder. Ya Rabbi işte bunu affet der. Yani şefaat demek yardımdır. Yani mesela Allah'tan onun için mesela yardım dilemek. Onun için talepte bulunmak. Allah'ım sen bunu affet. Allah'ım sen bunu cennetine koy. Allah'ım sen bunun günahını affet diye. Bu şekildir yani. İşte onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, onun için şefaat yetkisi ona kesin mesela e delillerle sabittir. Ama diğer insanlar için Cenab-ı Hak izin verirse kime? Vermediği kimse de yok. Vermeyecek kimse de bir şey yok. Evet. Başka? Buyurun. Dua, dualarda e, aracı ve vasıta tayin etmek şirke mi giriyor? Yani, evet. Daha önce herhalde yine sormuştu artık. Duadan kesinlikle aracının e, hiçbir Cenab-ı Hak Cellevalı Hazretleri kabul etmiyor zaten. Estağfirullah. Udu'uni e, estecib lekum. Bana dua edin. Ben de duanıza icabet edeyim. Bakın. Bana dua edin, ben de duanıza icabet edeyim. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok yüksek sesle bağırarak dua etmeyin. Sanki siz bağırdığınızda mesela sağır birisine mi işitirmeye çalışıyorsunuz? Gizli de dua ederseniz, açıkta da dua ederseniz. Efendim kapalı yerde de dua ederseniz, açık yerde de dua ederseniz o dualarınızı işitendir. Mesela bir, hadi, bir ayet kerimede yine Estağfirullah وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّ قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعَوَ تَدَّعِ Diye mesela Bakara suresine geçiyor. İlâ ahiril ayet. Mesela ey habibim eğer kullarım beni sana sorarlarsa de ki ben onlara çok yakınım bana dua edenin duasına icabet ederim yeter ki bana iman etsinler. Şartı var yani. İnan i̇nanarak bana yönetsinler. İşte onun için yani bu e, duada mesela işte şöyle denilebilir mesela Ya Rabbi sen duası kabul olanların duası ile sana yöneliyorum peygamberlerin kabul olan dualarıyla Ya Rabbi onların dualarını nasıl kabul ettiysen benim duamı da öyle kabul et şehitlerin salihlerin, şühedaların abidlerin, zahitlerin duaları onların yani kimlerin duası senin yanında makbulsa onların dualarıyla sana yöneliyorum bunda bir şey yok ama Allah'ım işte efendim sen bunu bana yardımcı kıl mesela bir mezardan dua beklemek bir mezardan imdat beklemek bu ha, bu yüzü suyu hürmeti zaten geçen biz mesela akaidde onu işlemiştik yani e, mesela bunun mezheplerdeki efendim şeylerde de mesela mezheplerin görüşlerini de beyan edilmişti onun için yani sadece kabirde dediğimiz gibi mesela efendim orada mesela o kabir için dua edilir Allah'ım sen bunu affet sen günah varsa günahını başla. Efendim bu bu kadardır. Bunun dışında bir de kabirlerdeki mesela efendim bu okuduğumuz yasinler tabi e, efendim şimdi esasında sünnete sabit olmamıştır. Sünnet olarak yani biz sonradan efendim kendimizin ortaya çıkardığımız bir şey olmuştur bu. E, mesela işte alışıra gelmiş bir e, hal almıştır. Mesela biz bunu evimizde de okursak onun sevap ve mükafatı gider. Kabristan'da da okursak, onun sevap ve mükafatı gider. Fakat kabristan'da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kabre uğrayıp da Yasin'i okumamıştır. Sahabe okumamıştır. Tabi'in okumamıştır. tebe Tabi'in okumamıştır. İşte dediğimiz gibi, gidersiniz kabre, kıbleye yönel o kabristana selam verirsiniz. O sizi tanır zaten. Selam verdikten sonra onun hakkında dua edersiniz. Allah'ım sen bunu efendim e, e, bağışla günahları varsa affet onu cennetinle müjdele diye dua ederek kabr efendim şeye kıbleye yönelerek onun için bütün ümmet için genel manada eğer dua genel yapılmasa dua o kabule şayan olmuyor mesela Rabb ben ya Rabbi sen beni affet walı walideye benim ana muve ve babamı Cemi cemiyet müminine ve müminat ve iman etmiş bütün mümin erkek ve mümin kadınları sen bağışla bunu kattığın an o yatan da içine giriyor, baban da içine giriyor, deden giriyor, akraban giriyor, yakının giriyor, uzağın giriyor. İman etmiş her ümmetin, o ümmetin her ferdi Adem Aleyhisselam'dan gelmiş ta Peygamber Efendimiz'e gelinceye kadar o bütün iman etmiş olan insanlar payını alıyor orada. Ve o da kabul daha şayandır. Yani genel yapılan ibadet. Yani mesela işte onun için mesela o kabristana uğrarken efendim bir Fatiha efendim yani e, aslında e, mesela Fatiha'da dua hükmünde olduğu için bir Fatiha okumak gerekir. Efendim bir manada da duadır yani. E, mesela bunun yanında kabristana dua etmek yani. Onun bağışlanmasını Allah'tan dilemek. Heh. Yani ona kıbleye dönerek ya Rabbi sen bunu affet demek. Zaten onun şeyi odur yani. İşte mesela şimdi e, bu Yasin mes mesela meseleleri sonra da bizim bizden çıkmış mesela şeylerdir. Ve dolayısıyla yani sünnet olarak gelmemiştir. Ancak işte dediğimiz gibi mesela Kur'an okursan, istediğin Kur'an'ın ne kadar Kur'an okuyorsan o okuduğun Kur'an'daki sevabını, mükafatını hediye olarak ona gönderebilirsin. Allah-u Teala ulaştırır. Onun efendim seyahat melekleri var, ona ulaştırır. Yani işte onun için e, bu, bunda bir şüphe, şek ve şüphe yoktur. Yani velev bir efendim e, işte Çocuğu namaz bile kılsa O babasına dua etse Onun duası ona ulaşır Verdiği sadaka Onun yerine çok sadaka mesela diyelim Ya Rabbi ben efendim Bu vefat etmiş anam babam için Ya Rabbi kabirden Cenab-ı Hak onları sakındırmaları Onları azapta sakındırmaları Onlar adına sadaka işlemek Onlar adına hayır hasenat yapmak Bu açık kapıyı tutar her zaman Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kişi öldüğü zaman Arkasında efendim Mesela üç insanın Amel defteri açıkta kalır. Bir, sadakayı cariye işleyen bir insanın. Nedir mesela işte köprü yapıyor, medrese yapıyor, cami yapıyor, hayır hasenat yerleri yapıyor, vakıf yerleri yapıyor. Bunlar nedir? Hepsi mesela o ki onlar o mesela işlendikçe, o yollarda geçildikçe, o medreselerde okudukça, o camilerde namaz kılındıkça, o mesela sahibi için bir mükafat vardır. Efendim ikincisi faydalı bir ilim. Mesela ilim sahibisiniz, insanlara sohbet ediyorsunuz, kitapla ulaştırıyorsunuz, sohbetle ulaştırıyorsunuz, efendim, e, insanlar vasıtasıyla ulaştırıyorsunuz, mektupla ulaştırıyorsunuz, telefonla ulaştırıyorsunuz vesaire vesaire. Sizde insanlar mesela faydalanıyor, bir takım mesela bilgiler elde ediyor, onlar da başkalarını faydalandırıyor, on öbürde başkalarını faydalandırıyor. Bu da ta efendim o çığırı açan ilk kişi kimden mesela ders aldıysa, kimden faydalandıysa, kim ehli ilim onu sana bana öğrettiyse, ta kıyamete kadar efendim o kişi için efendim o amel dertleri açıkça kalır. Bir de ana ve babasına dua eden salih bir evlat. İşte hep bak buraya dikkat etmek lazım. Hep salih evlat yetiştirmek lazım. Yani ben öldüğüm takdirde benim çocuğum, benim arkasında dua etmeyecek, bana dua edecek bir evlat olmaz. Bu çok önemli yani. Salih evlat yetiştirmek. Rabbim inşallah herkese nasip eylesin inşallah. Ya bu zaman işte. Evet. Mesele böyle. Şimdi kabre girerken mesela Esselamu aleyküm Ya Daril Kavmi El Ey bu müminlerin diyarı olan efendim insanlar burada yatan insanlar efendim ya Rabbi size selam olsun siz bizden önce gittiniz biz sizden sonra geleceğiz sizin halefiniz olacağız Allah sizi de ve bizi de af-ı eylesin diye o duayı mesela hemen diyelim ki Arapçasını bilmeyen direkt mesela bunu söylese bu kafi gelir. <gülüyor> aleyküm esselamu es aleyke ya daril kavmül müminin. Yani ey müminlerin diyarı bu diyarda yatan sakinler. Evet. Evet. Selamun aleyküm kubur. <gülüyor> ne demek Ey ehl kabir ehli, yani? tabi ey kabir ehli, ey bu yatan burada yatan kabir ehli, kubur, kubur kabirler demek, yani kabir mesela bir mesela şeydir yani tekildir, kubur çoğuldur, yani mesela yani diyelim ki mesela işte e, tek yani e, mesela Arapçada buna e, müfret denilir, yani tek, ikiye mesela isnan denilir, Efendim çoğ, çoğa, çoğa cem' denilir. Yani mesela şimdi burada kubur yani eee çoğula yer Yani tekile değil çoğula. Kabir tek kabir. Yani tek olan bir kabir, kast kastetdiğinde kabir olur. Kubur çok kabirlerin çoğunluğu. Evet. Selamun aleyküm. Ehli kubur. Aleykümselam. Merhuba. Evet. Aleyküm. evet. evet. Pek evet. bir selam vermamızda bir nasır yok. Değil mi? Yok şimdi zaten siz selam verdiğinizde Allah o selamı onlara duyurturuyor. Allah Resulü. Bir de bakın mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yeryüzünde dolaşan seyahat melekleri var. Yeryüzünde kim bana salat selam getirirse, Allahu Teala o seyahat meleklerin vasıtasıyla bana bildirir. Seyahat melekleri vasıtasıyla bana bildirir. Ve işte ona denilir ki, ey ey Allah'ın Resulü falan oğlu falan, Allahu salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammed, Falan oğlu falan senin üzerine şu kadar salavat getirdi diye ismiyle, babasının ismiyle bana tanıtılır ve ben o salat selam getiren kişinin salat selamını duyarım." diyor. Allah Allah. Heh, işte canlı bağlantı. Yani eğer ki mesela ben rabıta yapanlara ben böyle diyorum. Diyorum ki ha rabıta bu, yapmak istiyorsanız bu rabıtayı yapın. Peygamber, çünkü bunun kaynağı var. Rabıtanın sahi kaynağı yok. Ama bunu direkt yapıp Peygamberle canlı bir rabıta kurarsınız. Evet. <gülüyor> evet. Evet. evet. Bir el hem üç oruvalı okuyupta, buyurun. Evet. Bir el hem üç oruvalı okuyup da evet. işte orada yatan yakınımız kimse onun ruhuna. Evet. E orada yatan mümmeten Muhammed'in. İşte. Yani evet. Adrano durmuş nesillere kesilmiş duvar mutazul mümmeten Muhammed'in. Evet. Tüm plasine baş dipte. Evet. ellerimiz yüzümüzde sürdüğümüz zaman yeterli olabilir değil mi? Yeterli değil midir? Tabii ki. Şimdi neyse, neyse, neyse, neyse, neyse, neyse, neyse. Yok, mi? yok abi sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte buyuruyor ki Yavrum Yavaş ee, Sizden biriniz sizden biriniz neden bir günde bir hatim etmiyor Kur'an'ı tamamen okumuyor sahabeye ağır geliyor tabi ya Resulullah, hangimiz efendim e, bir günde bir hatim okuyabiliriz okuduğunuz bir üç bir kul huvallah Kur'an'ın şey, öyle şöyle diyor önce sizden biriniz niye Kur'an'ın günde üçte birini okumuyor ya Resulullah işte bunu nasıl okuyabiliriz? 10 O ağır geliyor. Siz diyor mesela Kulhuvallah suresini bilmiyor musunuz? Biliyoruz. Kulhuvallah suresi Kur'an'ın 1/3'üdür diyor. 3 kez okuduğunuz zaman Kur'an'ın hatim sevabını almış oluyorsunuz. E düşünün mesela bu bir Müslüman için mesela bir 3 Kulhuvallah bir hatim gibidir. O Kulhuvallah Suresi ile ilgili Yine bir gün Hazreti Ömer radıyallahu Hazretlerinin rivayet ettiği bir hadis var Bir gün diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin meclisindeydik diyor Sizden herhangi biriniz Günde on defa Kulhuvallah Suresini okursa diyor Allah ona Cennete bir köşk yapar Bakın Şimdi Cennet köşkü bir dikkat buyur. Dünya değil cennet köşkü. Mesela şimdi cennet köşkü mesela onun sütunları altındadır. Biz dünyada 3-5 milyar için birbirimizi yiyoruz. 3-5 gram, 10 gram, 50 gram, 100 gram altın için birbirimizi yiyoruz. Ama cennette direkt cennetin direklerin sütunları bile efendim e, altından ve gümüştendir. En pahalı döşemelerdendir. Bu şekil olmakla beraber efendim ee, yavrum dersten sonra gönderin. Bu şekil olmakla beraber, efendim şimdi e, kim diyor günde on defa Ulhuvallah suresini okursa, Allah diyor cennette ona bir köşk yapar. Cennette bir köşk yapar. O zaman ya Resulallah, biz diyor köşklerimizin sayısını çoğaltacağız diyor Hazreti Ömer radıyallahu Şimdi düşünün, dünyadaki köşkleri İki senedir bu mesela tadilatla uğraşıyorum bitiremiyorum. Bir ömrümüzü aldı mesela bir şey bir köşk daha o bahsedilen köşkün <gülüyor> k harfini yakalayamadık yani. Şimdi i̇şte biliyor musunuz? Bahsedilen köşkün k harfini yakalayamadık. Böyle olmakla beraber bir on kulullah suresini okuyorsunuz Allah size o mükafatı veriyor. Şimdi akıl bunu almaz ki. Akıl bunu almaz. Mesela Subhanallah ve bihamdihi Subhanallah el Azim. Diyen bir insana diyor Allah Celle ve Allah cennette ona bir hurma ağacı diker. Bak bak. Bir kelimeyi okuyorsunuz. <Kersi> Kelimetani hafifetani fillisani fekalani o Rahmani diye bir şeyde devamı var. Şimdi diyor ki iki kelime vardır ki diyor dilde kolay. Söylemesi dile kolay. Ama te şey terazisinde de diyor mizan terazisine koyması da ağırlığı var. Çok büyük ağırlığı var diyor. O diyor nedir? Subhanallahu ve bihamdihi, Subhanallahil azim. Hadi gel bakın Yani işte onun için yani o kadar müjdeler var ki bir Kûlûlâ suresini, 3 Kûlûlâ suresini okuyorsunuz. Mesela Cenab-ı Hak size bir Kur'an hatminin sevabını veriyor. Düşünün. Bir ala Kur'an'ın içerisindeki harflere baktığınız zaman sayılara baktığınız zaman efendim onları saymaya kalkarsanız kaç milyon harf içinde çıkar ki bir harfinde on hasene vardır. Elif, lam, mim diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve elifun harfun lamun harfun, mimun harfun diyor. Ben diyor elif için, lam için diyor mim için bir harftır demiyorum. Lakin elif bir harftır, lam bir harftır, mim bir harftir. Bakın. Biri ona çarptığınızda Üçü de ona çarptığınızda otuz eder. Elif, la, mim, o dediğiniz takdirde otuz tane sevap yakalıyorsunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün namaz kıldırırken namazdan sonra Semi'allahu limen hamide dedi, arkasında bir tanesi dedi ki Rabbena ve lekel hamd, hamden kethiren tayyiben fi. Allah Resulü selam verdikten sonra diyor. Bunu söyleyen kimdi diyor. Sahabenin birisi çıkıyor bendim diyor ya Resulullah. Vallahi diyor. Sen bu kelimeleri okurken diyor. Otuz tane melek. Bu kelimelerin sevabını yazmak için yarışıyorlardı. Onun için çok büyük müjdeler var abi. Evet başka ilave yapacağımız bir şey var mı? Ya. Buyurun Cafer abi. Herhalde bir şey daha ilave edeceksiniz. Öyle <gülüyor> mi? Sen efendi, tamam mı? Sallallahu ala sayyidina Muhammedun Nebiyil Ummi ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha ma'ası. Allahum salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammed Üç kere kıl huvallah ta'ala ve edin inşallah. كي بحاتم سوابنا مكافتنا عمش وللم الحمد لله رب العالمين الرحمن. مالك يوم الديني يكن أستعيل السلامة المستقبل غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن ولم يولد ولم يقوله والله ولم يولد ولم Evet. O üçü de ona tamamlayalım inşallah. Allah bize de bir köşk nasip etsin.